ve size sevinmek yasaktır yasak diyeceklerdir. Onların yaptıkları her bir işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir. O gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılacak ve melekler, Bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün, gerçek mülk çok merhametli olan Allah'ındır. için içinde pek çetin bir gündür o. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana! Keşke falancayı dost edinmeseydim.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 Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, Sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim. Yüzü koyun cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin dedik.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 Yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik. Andolsun bunu, insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir. Şayet dileseydik, elbet her ülkeye bir uyarıcı gönderirdik. O halde,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 Nurlu bir ay barındıran Allah yüceler yücesidir İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren de odur Rahman'ın kulları onlardır ki yeryüzünde tevazuyla yürürler Ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında Selam derler Gecelerini rablerine secde ederek,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 geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve okullar Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte onlara sabretmelerine karşılık Cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. De ki, yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Kesin kez yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır.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 daha Önceki Atalarınızın Da Rabbidir Firavun Size Gönderilen Bu Elçiniz Mutlaka Delidir Dedi Musa Devamla Şunu Söyledi Şayet Aklınızı Kullansanız O Doğunun Batının Ve ikisinin Arasında Bulunanların Rabbidir Firavun Benden Başkasını Tanrı Edinirsen Andolsun Ki Seni Zindanlıklardan Ederim Dedi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 Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zarar yok dediler. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Bizse elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Ama biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve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 Ama çokları iman etmiş değillerdir. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in haberini de naklet. Hani o, babasına ve kavmine, neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz, diye cevap verdiler.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 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Ölçüyü taslamam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve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 Kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. O zaman, bize mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Onlar, bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? Ne dersin, eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse, Faydalandırıldıkları nimetler, onlara hiç yarar sağlamayacaktır. Biz, hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere uyarıcıları olmadan yok etmemişizdir. Biz, zalim değiliz. Onu şeytanlar indirmedi. Bu, onlara düşmez. Zaten, güçleri de yetmez. Şüphesiz, onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah ile beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden olursun. En yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan Muhakkak ki uzağım. Sen, o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki, kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. Şeytanlarınsa kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, günaha, İftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyarlar. Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip iyi işler yapanlar,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 Ne sonuca varacaklarına bak. Mektubunu alan, Beyler, Ulular, Bana çok önemli bir mektup bırakıldı, Dedi. Mektup, Süleyman'dandır, Rahman ve Rahim olan, Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip, Bana gelin, Diye yazmaktadır. Sonra, Melike dedi ki, Beyler, Ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atamam. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruksa senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Melike, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi? Orayı perişan ederler. Ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır, dedi. Ben onlara bir hediye göndereyim de, Bakayım elçiler neyle dönecekler. Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince, Şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha iyidir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 Kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre verdiler. Salih dedi ki, Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Şöyle dediler,